Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Yele Doğru Koşmak Üçüncü Bölüm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 Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayaalp, Ali Tolga Yıldız, Nazlı Pınar Duygulu. Bir köyünde babası ve 3 kardeşiyle yaşayan Kemal Annesini 2 yıl önce yitirmiştir Yoksul bir aile olduklarından okuldan sonra okuyamayacağına üzülmekteyken Devlet parasız yatılı okullarının sınavını kazanması Ona güzel bir geleceğin kapısını aralar Kars'ta bulunan bölge okuluna giderken içinde hem sevinç hem korku vardır Kayıt yaptırdıktan sonra babası da köye dönünce Yabancı bir kentte ...hiç tanımadığı insanların ortasında bir başına kalır. Gerçi okul müdürünün babacan tavırları onu biraz rahatlatmıştır. Ama yatakhanede aynı odayı paylaşacağı arkadaşlarıyla tanışınca... ...yeniden umutsuzluğa düşer. Çünkü ondan önce gelen çocuklar üstünlük taslayarak Kemal'i ezmek isterler. Derken ilk ders günü gelip çatar. Beden eğitimi öğretmeni Sema, okulun koşu takımını çalıştırdığını... Bu spora hevesli öğrencileri de tanımak istediğini söyler. Sevim adındaki gündüzlü bir öğrencinin dışında Kemal'in hiç anlaşamadığı oda arkadaşları İmran ve Ali de ilkokuldan beri koşucu olduklarını açıklarlar. İşte o zaman Kemal, Sema öğretmeni çok şaşırtan bir şey söyler. Deneyimsizliğine ve şişmanlığına aldırmadan o da koşucu olmak istemektedir. Arkadaşları onunla alay etmek isterse de öğretmen izin vermez. Üstelik öğütlerine kulak verirse, bu sporda başarılı olabileceğini müjdeler. Kemal, birlikte koşalım mı? Olur! Ne, ne gibi koşuyorsun biliyor musun Kemal? <gülüyor> Bilmiyorum İmran. <gülüyor> Dün akşam televizyonda gördüğümüz filler gibi. Değil mi Ali? Çok benziyor. <gülüyor> Olabilir. Sen hiç kızmaz mısın? Hey bazen. Vüce geliyor İmran. Gidelim. İstersen bizimle koşabilirsin Kemal. <gülüyor> Tabii yetişebilirsin. Uçman gerekecek uçman. Merhaba Kemal. Merhaba efendim. Bakıyorum sizin odanın hepsi sporcu. Dersleriniz de başladı. Hayatından memnun musun? <gülüyor> Memnunum efendim. Peki, arkadaşlarınla aran nasıl? Ee, i̇yi. Ya sporla aran nasıl? Ee, pek iyi sayılmaz efendim. İyi koşamıyorum. Hemen sancılanıyorum. Ee, köyde de böyle olurdu. Koş e koşma o zaman? Fakat Sema öğretmen sancılarımı yenebileceğimi söyledi. Hmm, anlıyorum. Bak şimdi, sağ kolunla havada bir daire çizer gibi yap. Peki. Hı. Güzel. Şimdi de aynı şeyi sol kolunla yap. Bu arada derin derin soluk al. Peki öğretmenim. Havayı doyasıya çek içine. E, galiba böyle daha iyiyim. <gülüyor> İlkokulda <gülüyor> okuduğunuz derslerde gördünüz. Derin soluk alarak akciğerlerimize bol oksijen girmesini sağlarız. Böylelikle de dalaklarımız şişmediğinden sancı duymayız. <gülüyor> Sanırım zayıflamam da gerekecek Diyeceğimi söyledi e, Bu doğru mu efendim Öğretmenleriniz size doğru olmayan bir şey söylemezler ki Kemal Özür dilerim efendim e, Günlük bu kadar çalışma yeter Hadi şimdi git duş al Yarın tatil olduğu için Bu akşamüstü etüt ütme <gülüyor> Akşam yatak yoklamasında görüşürüz İlk günlerden aşırı yorma kendini Sağ olun efendim Ee, neler konuştunuz müdürle ee, Ne konuşabiliriz ki İmran Okulda mutlu olup olmadığımı sordu Ben de mutluyum dedim Sonra koşucu olabilmem için de öğütler verdi Hepsi bu kadar mı Tabi bu kadar Başka ne bekliyordun ki Ali Bilmem aranızdan susuzmıyor da Yo, Sana öyle geliyor Bana gösterdiği yakınlığı öğrencilerin hepsine gösteriyor Sahi mi bize hiç de öyle görünmüyor ama Yanılıyorsunuz işte Hayır biz hiçbir zaman yanılmayız. Eğer müdüre yaklaşarak bize karşı Yılmı yeter artık Müdür kapıda durmuş bize bakıyor Kuşkulandırmıyorum onu hadi Davranışlarına dikkat et ağırlı Kemal Yoksa çok kötü olur Sanırım ne demek istediğimi anladın şimdi Çocuklar! Çocuklar susun! Susun! Herkes yerine otursun. Gördüğünüz gibi elimde mektuplar var. Şimdi sırayla adını okuduklarım gelip mektubunu alsın. Ha, Dağıtmaya başlamadan hatırlatmak istediğim bir şey var. Yazacağınız mektupları giriş kapısının hemen yanındaki posta kutusuna atacağınızı biliyorsunuz. Değil mi? Biliyorum. Güzel. Şimdi okumaya başlıyorum. Ali, gel bakalım. İki mektup sana. Teşekkürler. Necmi. Bana da var? E, öğretmenim. Kemal. Teşekkür ederim. Sevinmelisin. Sana iki mektup birden gelmiş. Aa, şey Sağ olun efendim. Biri babamdan, öbürü de öbürü de kan kardeşimden. Ne güzel. Devam ediyorum. İmran. Sevgili oğlum Kemal Yazdığın mektubu aldım Okulda mutlu olduğunu yazmışsın Buna pek sevindim Köyde oğlum okuyor diye Nasıl gururlanıyorum bilemezsin Sen de yüzümü Kara çıkartma sakın Bizleri hiç merak etme Kardeşlerinde ben de çok iyiyiz Bir ihtiyacın olursa Sıkılma yaz bana Biraz da buralardan söz edeyim istersen Yüz ekinlerini ekmeye başladık. Mevsimde iyi giderse iyi bir ürün alacağımızı sanıyorum. Merhaba Kemal. Senin yazmanı beklemeden ilk mektubu ben sana yazıyorum. Nasılsın? Okuluna alışabildin mi? Ben amcamların yanında oldukça rahatım. Evleri okula çok yakın. Hem okulda hem de ilçede bir sürü arkadaşım oldu. Derslerim de fena sayılmaz. Yalnız matematikte biraz zorlanıyorum. Senin matematiğin iyiydi. Sıkıntı çekeceğini sanmam. Biliyor musun? Yarı yıl tatilinde köye döndüğümüzde birbirimizi anlatacak ne çok şeyimiz olacak. Aslında daha tatile çok var ama... <gülüyor> Kemal, bakarsın öğleden sonra da mektup gelir sana. Gelmezse biz yazarız. <gülüyor> <gülüyor> Niye alay ediyorsunuz? Hem babamdan hem de kan kardeşimden mektup geldiyse kötü bir şey mi bu? Belki yarında size gelir. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Oturun çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi bugün hava yağışlı. Beden eğitimi dersimizi bahçede değil spor salonumuzda yapacağız. Fakat salona inmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz okullar arası atletizm yarışlarına kısa bir süre kaldı. Artık koşullara katılacak öğrencilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi gerek. Yanılmıyorsam sınıfımızda da iyi koşan arkadaşlar vardı. Ee, Sevim, İmran e, ve Ali. Öğretmenim koşullara ben de katılacağım. Kesin gülmeyi çocuklar. Kemal'e bir daha böyle davranacak olursanız hepinizi cezalandırırım. ...okulumuzun en hızlı koşucusu... ...Ağrılı Kemal huzurunuza. <gülüyor> Buyurun, e, yatağınıza geçin. E, bugün yeterince yoruldunuz. E, sizin için ne yapabilirim? Alay etme, yeter. Söylesene Kemal, onca yolu bir solukta nasıl koşuyorsun? <gülüyor> Gördüm, ikiniz de çok hızlı koşuyorsunuz. Tamam, ben size koşamıyorum. Ne var bunda? Rahat bırakın artık beni. Niye uğraşıyorsunuz? Ne yaptım ben size... Bakın aynı odada kalıyoruz. Aynı sınıfta okuyoruz. Eee ne çıkar bundan? Sana daha önce de söyledim. Büyük adam gibi konuşuyorsun. Kendini akıllı terbiyeli sananlardan nefret ederim. Herkesten her şeyden nefret ederek mutlu olamazsın. <gülüyor> ben çok mutluyum. Ya sen Ali? Ben de mutluyum İmran. Eee <gülüyor> susun artık. Uyutmadınız beni. Kemal'i de rahat bırakın. Kemal'i neden korumaya çalıştığını biliyoruz Necmi. <gülüyor> Müdürden korkuyorsun. Evet, çünkü araları çok iyi. Onu korumuyorum. Ayrıca kimseden korktuğum da yok. Sadece uyumak istiyorum. Konuşmak istiyorsanız inin aşağıda konuşun. İsterseniz kavga edin. Ama odada beni rahatsız etmiyor. Ne yapacağımızı sana mı soracağız? İki yıllık olmakla kendin sen. sen? Bir daha bu konuda ağzınızdan bir tek söz e, duyarsam... Tamam, tamam Necmi kızma. <gülüyor> Onlar sana şaka yapmak istediler. Sen bu yaptıklarını şaka mı diyorsun Kemal? E, evet. Kimin yanında olması gerektiğini anladı sonunda. <gülüyor> ben kimsenin yanında değilim Ali. Kavga çıksın istemiyorum. Hepsi bu. Sahi mi? Terbiyeli çocuğa da bakın Saat 10'a geliyor Ben gidip ayaklarımı yıkayacağım Yatma <gülüyor> saatine de çok az zaman kaldı zaten <gülüyor> Ayaklarını yıkadığını müdüre de söyle Hemen gözüne girersin Dediklerini aynen yap Yoksa sevmez seni <gülüyor> <gülüyor> Ama bizi dinlersen boşuna yorulma Yarın cumartesi Bu gece temizlik kontrolü yapmazlar Bize inanmalısın Ben ayaklarımı yıkamam gerektiği için yıkıyorum Ne korktuğum için ne de müdürün gözüne girmek için <gülüyor> Buz gibi Ne o <gülüyor> Kendi kendine ne mırıldanıyorsun Şey öğretmenim ben Ayaklarımı yıkıyordum da Su çok soğuk Şu kırmızı musluğu açsaydın Sıcak su akacaktı Aa, Sahi mi Bilemedim efendim Bizim köyde musluktan hiç sıcak su akmaz ki Aslında muslukta yok <gülüyor> Anlıyorum Bizim köyde de yoktu Ama burada var Devlet sizin için her imkanı hazırlamış. Kıymetini bilmek gerek değil mi? Evet efendim. Ayaklarını yıkayınca doğru yatağa. Yatma saatine 15 dakika kaldı. Ben de odaları dolaşıp temizlik kontrolü yapacağım. E, bütün odaları mı kontrol edeceksiniz? Evet. İtirazın mı var? E, hayır efendim. Özür dilerim. Merhaba Kemal Yanına oturabilir miyim? Tabii oturun Şaşırdın değil mi? Ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun Evet ben tanımıyorum Adım Aziz Lise son sınıf öğrencisiyim Yani senin anlayacağın tam 6 yıldır bu okuldayım Bunca yıl içinde benim de arkadaşlarımla kavga ettiğim darıldığım zamanlar oldu Ama yine de hiçbir arkadaşım. Anladım müdüre... Sen de ayak yıkamayan arkadaşlarıma müdüre şikayet ettiğimi düşünüyorsun Aziz abi. Koskoca okulda duymayan kalmamış bunu. Dinle Kemal. Hepimiz evimizden, ailemizden ayrılıp buraya geldik. Birbirimizin hem arkadaşı, hem kardeşi, hem de ailesi olmamız gerekir. Bunu ben de istiyorum. Ama onlar bana yapmadığım bir şey yüzünden kötü davranıyorlar. Hem, hem sen neden onları değil de beni uyarıyorsun? E yanlış anlamak. Ben sana karşı değilim. Öyle olsam şimdi yanında olmazdım. Yalnızca doğruyu öğrenmek istiyorum senden. Doğruyu onlardan öğren. Çünkü yalan söyleyen onlar... İlk günden benimle alay etmeye başladılar Ama nedenini bilmiyorum Nedeni basit aslında Dediğim gibi hepimiz ailemizden uzağız Kendimizi burada güçsüz hissediyoruz Eğer birbirimizi yıldırabilirsek Güvenimiz yerine geliyor Gerçekte kimin korkak Kimin cesur olduğu hiç belli olmaz Onlarla dost olmak istedim Yine de istiyorum Ama ne söylesem yanlış anlıyorlar Benim olgun davrandığımı Böylelerini sevmediklerini söylüyorlar Senden istediğim şu Bundan sonra bir sorunun olursa önce bana gel. Olanları da gözümde fazla büyütme. Yakında her şey düzelir. Hepsi seninle dost olur göreceksin. En başta da ben varım. Her söylenene inanan kişilerin dostluğuna ihtiyacım yok. Kızma hemen. Yanılmış olamaz mıyım? Hem unutma kimse arkadaşsız yapamaz. Bana böyle mutlu olduğunu söyleyebilir misin? Bilmiyorum Aziz abi. Bilmiyorum. Yine doğru koşmak. Oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.